İki pejmurde bedevi, aralarındaki ihtilafı ona açıklıyorlar şimdi. Telaşlı, asabi tavırlarla. Bedeviler genellikle kendileriyle uğraşılması zor insanlardır. Önceden kestirilemeyen bir şeyler vardır onlarda her zaman. Gökle yer bir araya gelse yatıştırılmayan, hiçbir uzlaşmaya yanaşmayan duygusal bir coşkunluk. Fakat şimdi İbni Musad'ın onların heyecanlarını nasıl paylaştığını ve sakin, ılımlı sözlerle onları nasıl yatıştırdığını görüyorum. İnsan, onun taraflardan biri kendi iddialarını sayıp dökerken ötekine susmasını emredeceğini düşünür. Fakat hayır, o bunu yapmak yerine her iki tarafında birbirine bağıra çağıra konuşmasına izin veriyor. Ve sadece arada sırada bir iki söz, kritik noktada bir iki küçük soru o kadar. Sonra oturum yine hararetli iddiaların akışına gömülüyor hemen. Geri planda duruyor. Konuşmaları kendi seyrinde terk etmiş görünüyor. Ve sonra tam da işte o sözün söyleneceği noktada evet. En uygun sözü sokuşturuyor araya. Büyüleyici bir manzara bu. Yargıcın bu iki öfkeli adamın birbirini tutmayan açıklamalarıyla tezatlar içinde şekillenen realiteyi sessiz ve hakim adımlarla izlemesinde gerçekten İnce bir sanatın icrasını görüyor insan. Bu, adli prosedür içinde belli bir gerçeğin araştırılmasından çok, gizli, nesnel bir realitenin, oturumun akışı içinde yavaş yavaş kendiliğinden ortaya çıkması gibi bir şey. Hedefe adım adım yaklaşıyor emir ve realitenin duyarlı ipini yavaş yavaş, sabırla, davacı ve davalıya neredeyse hissettirmeden çekiyor ve ucundaki gerçeği bulup çıkarıyor ortaya. O zaman taraflar ansızın durup şaşkınlıkla birbirinin yüzüne bakıyor ve anlıyorlar. Dava çözümlenmiştir ve hüküm ortadadır. Hem öylesine ortada ki artık fazladan bir açıklamaya bile ihtiyaç yoktur. Bunun üzerine iki tarafta çekine çekine ayağa kalkıyor. Abayelerini düzeltiyor ve bu iki eski hasımdan her biri ötekini kolundan tutup apaçık bir dostlukla, kuvvetle kendine çekiyor. Gel şaşkınlıktan daha tam olarak kurtulmamışlar henüz ama yine de içleri rahat artık. Emir'in sağlığına dua ederek uzaklaşıyorlar. Harika bir sahne bu. Gerçek bir sanat gösterisi. Avrupa mahkemelerinde, Avrupa parlamentolarında hala çocukluk dönemini yaşayan bir tutarlılığın, hukuki dizgeyle adalet düşüncesi arasındaki tutarlılığın canlı işbirliğinin görülmemiş bir örneği bu. İşte burada Emir'in malikanesinin önündeki bu tozlu meydanda, bütün mükemmelliğiyle gözler önünde. i̇bn Musa'at, biraz üşengeç, sırtını toprak duvara yaslayarak başka bir davaya geçiyor. Derin göz oyukları, sıcak ama içe işleyen bakışları, sert ve anlamlı hatlarıyla gerçek bir lider çehresi var onda. Büyük bir yetkinlikle ırkının en üstün vasfını, gücünü, Yüreğin sıcaklığından alan sağduyuyu, bakışlarında yansıtan gerçek bir lider çehresi. Orada olanların bazıları da aynı hayranlıkla bakıyorlar ona. Yanında yerde oturan, harp kabilesinden, emirin silahlı adamlarından biri, başını bana çevirerek gülümsüyor. Şair mütenebbinin övdüğü sultana benzemiyor mu? Parlak kılıcı kınındayken de gördüm onu. Kılıcından kan damladığı da. Her ikisinde de iyilerin iyisi, soyluların soylusuydu. Ama soyluluğunun en parlak işareti, başındaki taç değil, tacın altında parlayan akıldı. Akıl. Okuma yazması olmayan bir bedevinin ağzından 10. yüzyılda yaşamış büyük bir Arap şairinin mısralarının dökülmesi beni o kadar şaşırtmıyor. Hayır. Ama yaralı bir köylünün ağzından Göte'nin ya da bir İngiliz dok işçisinin ağzından William Blake ya da Shelley'nin mısralarını işitmek şaşırtırdı doğrusu. Çünkü Batı'da yüzeysel eğitimin oldukça geniş bir tabana ulaşmış olmasına rağmen, Batı kültürünün en gözde ürünleri bile sıradan halk tarafından pek öyle paylaşılmaz. Oysa Doğu'da Müslüman toplumunun kültürel mirası, çoğunluğunu eğitimsiz, hatta ümmi insanların oluşturduğu geniş halk kitlelerinin günlük hayatında, bir bilinç motifi olarak her zaman yansımaktadır. Tıpkı şimdi burada bir bedevinin tanık olduğu sıradan bir olaydan çıkarak, mütenebbinin benzer çizgileri taşıyan mısralarını hatırlaması gibi, sıradan mektep medrese görmemiş herhangi bir da bir saka, bir pazar hamalı, bir sınır nöbetçisi, hafızasında hafızın, caminin ya da firdevsinin sayısız mısrağını yaşatmakta ve onları günlük konuşmalarında büyük bir canlılıkla kullanabilmektedir. Geniş halk kitleleri, kültürel mirası bir zamanlar zirvelere ulaştıran eski yaratıcılığını geniş ölçüde kaybetmiştir kaybetmesine. Ama bu zirvelerle temasını şimdi bile canlı ve dolaysız bir ilgi içinde yine sürdürmektedir. Şam çarşısında bu gerçeği fark ettiğim günü hala hatırlıyorum. Pişirilmiş topraktan büyük bir çömlek vardı elimde. Garip, heybetli bir görünüşü vardı. Büyük ve yuvarlaktı. Bir musuki hassasiyetiyle düzgün bir biçimde biraz basıklaştırılmış bir küreyi andırıyordu. Bir kadının yanakları kadar ince, zarif, ...ve yuvarlak cidarlarından... ...bir grek amforasını bile kıskandıracak zarafette... ...yuvarlak iki kulp çıkıyordu. Elle yapılmıştı bunlar. Kil cidarlar üzerinde fakir, alçak gönüllü bir çömlekçinin... ...parmak izlerini seçebiliyordum neredeyse. Çömleğin dışarıya doğru kıvrık kenarları boyunca... ...çiçek mevsiminde bir gül bahçesini andıran... ...zarif bir arabesk kazımıştı usta kalemiyle. Avrupa müzelerinde görüldüğü zaman... İnsanları öylesine hayran bırakan, İran ve Selçuklu çömleklerinin tüm ihtişamını yansıtan bu yalın ama görkemli çömleği yaparken hızlı ve biraz üstünkörü çalışmıştı çömlekçi ustası. Öyle ya, bir sanat eseri yaratmayı düşünmüyordu. Bütün yapmak istediği bir yemek kabıydı. Bir fellahın ya da bir bedevinin birkaç bakır kuruş ödeyerek satın alabileceği bir yemek kabı sadece. Bilirim. Grekler de benzer şeyler yarattılar. Hatta belki daha üstün, daha zarif çanaklar, çömlekler yarattılar. Çünkü onlar da su taşıyıcılar, çarşı hamallarıyla askerler ve çömlekçiler, seçkin bir zümrenin yaratıcı heyecanına bırakılmamış, ancak dahilerin ulaşabildiği yüksek doruklara çekilmemiş bir kültürü, bütün bir toplumun yoğurduğu gerçek bir kültürü paylaşıyorlardı. Güzel şeyler de, Kültürün bir parçası olan şeylerde bıraktıkları onurlu parmak izleri, günlük hayatın olağan titreşimlerini, canlı çizgilerini taşıyordu. Bu olağanüstü çömleği elimde tutarken, onur ve övüncün bu çömleklerde günlük yemeğini pişiren halka, kültürel mirasını sadece boş bir övünç olarak taşımayan insanlara ait olduğunu biliyordum. Emir Musad'ın, umarım yemeği birlikte yemek zevkini verirsin bize Muhammed. Diyen sesi uyandırıyor beni, Gömüldüğüm düşüncelerden. Ve Şam, Geçmişe ait olduğu yere dönüyor. Bense, Burada bir divan üzerinde, Kuzey emirinin yanında oturuyorum yine. Kazayı oturum kapanmış, Taraflar yan yana, Kol kola uzaklaşıyorlar. İbni Musaat doğrulup kalkıyor. Ve onunla birlikte konuklar, Ve silahlı görevliler de kalkıyorlar. Racacil topluluğu açılıp yol veriyor bize. Ve biz kapıdan geçerken, Yeniden saf saf birleşip Malikane'ye doğru bizi izliyorlar. Bir süre sonra İbni Musaat, Gadban İbn Rimal ve ben, içinde tepeleme pirinç pilavı ve üstünde kızarmış bütün bir koyun bulunan devasa bir tepsinin çevresinde oturuyoruz. İçeride bizden başka sadece emirin birkaç muhafızıyla altın renkli bir çift saluki tazısı var. Yaşlı Gadban elini omzuma koyup soruyor. Soruma henüz cevap vermedin. Yeni bir karı yok mu daha? Onun bu ısrarına gülüyorum. Medine'de bir karım var, bildiğiniz gibi. Başka birini niçin arayacakmışım? Niçin mi? Allah aşkına, bu olacak şey mi? Genç bir adam ve bir tek kadın. Ben sizin yaşınızdayken, kulağıma çalındığına göre, diye söze karışıyor Emir Musaat. Hani siz şimdi de pek fena değil misiniz, Şeyh Kadvan? ''Yoo, yo, bir viraneyim artık ben. Allah size uzun ömürler versin ey emir. Ama işte bazen yaşlı kemiklerini ısıtacak genç bir vücuda ihtiyaç duyuyor insan. ''Fakat söyleyin bana kuzum.'' diyerek tekrar bana dönüyor. ''O iki yıl önce evlendiğiniz mutayrılı kızdan ne haber? Ne yaptınız onu?'' ''Hiç. Yani o mesele kapandı.'' diye cevap veriyorum. ''Kapandı mı?'' diye tekrarlıyor yaşlı adam. Gözlerini açarak, neden? O kadar çirkin miydi ki? Yok, <Gülüyor> Yo, tersine, çok güzeldi. E, kimden bahsediyorsunuz? diye soruyor Emir Musaad. Bu mutayrı kız da kim? Bana anlat Muhammed. Ve böylece Emir'e sonuçsuz kalan bu evliliği anlatmaya başlıyorum.